Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş şeytandan Allah'a sınırız. Esirgeyip bağışlayan Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnnel hamdelillahi nestaînü ve nestaferü ve nauzu billahi min şururi anfusina ve min seyyiati amalina Men yehtedihillahu felehu ed-dallâ ve men yudlil felehu ed-dallâ. Eşhedü en lâ ilâhe illallah la lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh. Emsene ve emse el-mulkü lillahi rabbil âlemin. Allahümme innâ estevga hayra hâzıh el-yevm. Fethi ve nesri ve nuru ve bereketi ve hudi ve azbik mi şerma fihhi ve şerma vadehi. Em sena alla fıtrat ve alla kelimat İkhlās ve alla Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. ve ala minneti, hanife, muslime, ve ma kana ancak Allahdır. Yalnız onu över, yalnız onun yardıma mahfereti veririz. Nefserimizin şerinden ve kötü ammelerimizden Allah'a sanırız. Nefserimizin şerinden ve kötü ammelerimizden Allah'a sanırız. Nefislerimizin şerrinden ve kötü amellerimizden Allah'a sınırız. Bizi yoktan var eden bize bir hayır yazmışsa, bütün insanlar, bütün cinler ve bütün melekut alemi toplansa, Rabbimizin bize yazdığı hayrı engelleyemediği gibi, Rabbimizin bize yazdığı şerri de gideremezler. Bir insan buna gereği gibi iman etmişse, kula karşı kalpte sıkıntı, üzüntü veya aşırı muhabbet kardeşler kalmaz. Çünkü hadis ehli, Genelde başımıza gelen hayır olsun, şer olsun. Bu kullardan biliniyorsa yakinin zayıflığındandır diyor. Yakinin zayıflığındandır inşallah. Zaten bu bütün derslerin esas kayısı karışer. Allah'a doğru yolculuğa çıkmış mümin, muvahit bir kulun Rabbine dolu bu yolculukta yavaş yavaş Allah'a yaklaşması. Tabii ki ilk iman ettiği andan itibaren insanın haliyle zaman süreci geçtikçe yol alması aynı değil. Bundan birkaç ders önce raşit, mürşit işlemiştik. Olgunlaşma manasına geldiğini zikretmiştik. Hani bir ağaçtaki meyveyi düşünün. İlk sezon olduğunda küçüklük halini düşünün. Ama belli bir zaman geldiği zaman tam olgunlaşmış, pişmiş bir halini tefekkür ve takayür eden kardeşler. Eğer o meyve ağacı gerçekten kardeşler sağlam bir yere kök salmışsa, onun toprağı sağlamsa ve ona da sahibi güzel bakmışsa ve o meyveden yemek için de sahibi acele etmiyorsa kardeşler, yani olgunlaşma zamanını bekliyorsa, hakikaten tam olgunlaşma zamanında da meyve yendiği zaman tam kemal derecesidir. Burada da kardeşler, gerçekten müminin hali de budur. İşte bu derslerin zaten kardeşlerim esas gayesi de bu. İnşallah Allah izin verirse, bu akşam Vahid, Ehad ve Bitir ismini işleyeceğiz ondan sonra Allah izin verirse, zaman sürecimiz olursa inşallah, imanı, İslam'ı ve tekrar ihsan konusuna değineceğiz. Çünkü önce benim ve sonra bütün kardeşlerin de ihtiyacı olduğuna da kanat getiriyorum. Kardeşler, vahid, ahad ve bitir. Tek anlamına geliyor. Tekleyici manasına geliyor. Gene de bu bitiri biz farz namazdan sonra bitir namazı olarak biliriz. Peygamber sallallahu aleyhi hadislerde de tekleyin tekleyin anlamına gelen şekilde zikretmiştir. Ki Allah azze ve celle'nin en çok hoşuna giden şey, birlemektir kardeşler. Çünkü Allah tektir, teki sever. Ki ayet-i Allah Azze ve Celen'in buyurduğu gibi Bakara suresi 163 وَاِلَهُ وَا ilahukum ilahun وَاحِدْ la اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ rahim. Siz ilahınız bir tek ilahtır ve ondan başka mağbut yoktur kardeşler. Vahid bölünmeyen ve parçalanmayan yani bir olarak toplayıcı anlamında zikredilir. Vahid-ül Ahad bir tek olandır. Zatında ve sıfatlarında bilgisinde Allah'a denk hiçbir varlık yoktur kardeşler. Sonu da olmayan ve bütün bilgilere sahip olan varlık anlamına da gelir. Hadis 50 diyor ki, Vahidul Ahad, Rahman ve Rahim sıfatları gibi genellikle birlikte de kullanılır bitir ismi. Rahman sıfatı yalnızca Allah'a mahsul olduğu gibi, Ahad sıfatı da yalnızca Allah'a mahsul. Allah'tan başkasına bu isim verilmez. Kısayı bilirsiniz. Hilal-i Habeş'in üzerine taş konusu zaman ne demişti? Ahad demişti. Çünkü İhlas suresinde de geliyor. De ki o Allah birdir. Ve kardeşler bu farzdır. Yani bir insanın Allah birdir demesi bütün iman edenler üzerine farzdır. Ki İhlas suresinde de geliyor. Vahidul Ahad'ın çeşitleri ve anlamları kardeşler. Allah'ın bir ve tek olması anlamına gelen Vahidul Ahad çeşitli anlamlar ifade etmiştir. Bir, kardeşler ezelde yalnız Allah vardı. Ve Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Hz. Peygamber sellem bir hadislerinde şöyle demiştir. Allah vardı onunla beraber hiçbir şey yoktu. İki, bütün celal ve kemasfatları sıfatları sadece Allah'ta bulunmaktadır. Bu yönüyle de yalnız O tektir. Üçüncüsü ise bütün varlıkları idare eden ve işlerini yöneten yalnızca Allah'tır. O bir şeyi yaratmak, yapmak için herhangi bir maddeye, süreye, alete ve hazırlığa da ihtiyacı yoktur. Çünkü yasın süresi karışır. 82. ayette Rabbimiz, o bir şeye oldu dediği zaman, o hemen onu verir. Rabbim gereği gibi iman etmeyi nasip etsin zaman zaman çok değer verdiğimiz ekonomi durumu çok iyi olan insanlardan telefon olabilir sözü de olabilir çok da sıkıntı ve ihtiyaç anındayız Sanat destek olacağım dendiği zaman hakikaten sevinçten bazen ağlayacağımız bile gelir çünkü o insanın bize yardım edeceğine inanmışızdır ve o ana kadar kafamızdaki bütün sıkıntılar telaşlar bitmiştir burayı anlamak için şöyle bir örnek verelim ekonomi sıkıntımız vardır Hastamız vardır, ilaç alamıyoruz. Bir de kitlenmişiz tıkanmışız. Ama beşer olarak insanlardan isteme yüzümüz de yok. Rahman'ın kapısına yönelmişiz. El açmışız. Ama içimizde hakikaten nereden yardım gelecek diye de bir tedirginliğe kapılmışız. Yani şu ana kadar yardım geldi ama şu anda da gelecek mi diye bir sağdan soldan nereden bu yardım inecek diye bir yüzde iki de olsa bir endişemiz olmuştur. Ama doğa biter bitmez Allah'ın yardımı hiç ummadık yerden yine gelmiştir. Şehir Hulus'tan bu olayı şöyle nitelendiriyor. Hadis alimleri kardeşler. Allah azze ve celle kuluna katında çok yüksek bir makam yazmıştır. Kul amel işleyerek o makama ulaşamaz. Salih amelleri işler işler ama o makama ulaşamaz. Yaradan Rabbi ise o kulunu çok sevmiştir. Çok değer vermiştir. Yani o kul peygamberlerin yanındaki bir makamda değildir. Nebilerin yanındaki bir makamda değildir. Belki şehitlerin katındaki bir makam değildir. Ama Allah Azze ve Celle ona gerçekten belki veli kul veya sevdiği seçkin salih kullarının yanında bir makam yazmıştır. Ama okulda da dünya hayatı sürecinde yapmış olduğu amellerde ne yaparsa yapsın bir makamdadır. Yani yaptığı ameller onu bir dereceye kadar çıkarır. Ama Rabbi onu sevmiştir. Hoşnut olmuştur. Ona yüksek bir makam yazmıştır. Ama o normal salih amelleriyle o makama ulaşamıyor. Zahiren şer gibi gözüken ama Allah indinde hayırla Allahu Celle ona bir sıkıntı yaşatır. O en başta insanların kapısına koşar. Hiç kimseden cevap gelmez. Çünkü vahvuale kulü şeyin kadir. Dertte de geçtiği gibi Allah bütün kapıları kitlemiştir. Çünkü kuluna yönelmesi yani kulun Zat-ı Celala kendisine yönelmesini murat etmiştir. Bütün kapılar kapanır. Hiçbir kapı kalmaz. Kul da durur düşünür istemek istemeseydi istetme duygusunu Allah vermezdi ki. O yüzden hadis salimleri diyorlar ki Allah bir kulunun tövbesini kabul etmeyi murat etmişse Allah bir kulunun duasını kabul etmeyi murat etmişse zaten ona dua etmeyi ilham etmiştir. Yani siz dua edebiliyorsanız, istiğfar edebiliyorsanız Rabbinizin sizi gözettiğini, yalnız olmadığınızı hissederek bu duygu, bu coşku, bu muhabbetle Görünüyormuş gibi İsa'nın halinde dua ediyorsanız inanın şuna duanı zaten kabuldur. Çünkü hadiseli diyor ki zaten duanın kabulündendir bu. Allah duayı kabul etmeseydi zaten okular dua etmeyi nasip etmeyecekti. İşte bu kul bütün ihtiyaçlar kullardan kesilir. Başka hiçbir kapı kalmamıştı Gecenin üçte birinde. Ellerini açar semaya. Yönelir. Ya Rabbim hangi kapıya yöneldiyse bütün kapılar kapandı. Ya Rabbim sana ne zaman münacatta bulunduysam hiçbir zaman beni mahcup etmedin, mağdur etmedin, zor durumda bırakmadın. Ki bu kardeşler Zekeriya Aleyhisselam'ın duasıdır. Rabbime dua etmekle hiçbir zaman bedbat olmadın diyor. Geçen iman edenler de bunu imanın mesabesinde kardeşler tatmıştır. Bazen dualar gecikebilir kardeşler. Bazen isteğimize anında icabet edilmeyebilir. Ama yakın ehli kullar, ihlas erbabı kullar bilirler ki o saati var. Zaman zaman burada bir çocuk duruyordu dedik ya Çocuğun eline silah verilirse çocuk ne yapar? Harişer, dua en büyük silahtır. Dua en büyük silahtır. Geçin derste de hatırlayın. Bazen insan cahillik edip de beddua eder. Ayet-i Kerime'de de Allah Hazretleri Ceylin'de buyurduğu gibi insan diyor Eğer duasının bedduasının anda kabul olma durumu yazılmış olsaydı okula Her beddua kabulseydi, Şu anda yeryüzünde belki hiç kimse kalmazdı. Herkese azap binerdi. Bazen insan daralanır da beddua eder yakınına, çoruna. çocuğuna, genelde bunu bayanlar yapar. O yüzden bu kul elini açar Rahman'a. Ya Rabbim senin kapına geldim. Senden başka kapı yok. Sana sığındım. Sana dayandım. Sana güvendim. Aynı taberimdeki şu dua gibi. Ya Rabbi, bir dilenci edasıyla sana yalvarıyorum. Dilencileri görmüşsünüzdür. Görmeyeniz yoktur. Hemen hemen her yerde dilenciler meşhurdur. Ve belki de ekonom olarak da çok zengin durumdalar şimdi Çünkü dilenen fakir olmuyor kardeşler. Hem dünyada da dilenen fakir olmuyor, hem de Allah'ın kapısında dilenci olan da fakir olmuyor. Ama dünyada dilenen bir insan manevi fakirliğe soyunuyor kardeşler. Haya perdesi ondan yırtılıyor. El haye ve iman. Çünkü dünyalık olan dilenen birisine Allah'a sallallahu aleyhi sellem, balta alabilecek diyor gücün var mı? Var. Onu diyor sat diyor. Git ormandan bir tane ona sap, kes, tak ve sırtında odun taşı pazarda sat. Bu dilenmeden daha hayırlıdır diyor. Belki dünyalı kollarla zengin olabilir ama Allah Azze ve Celle ondan haya perdesini şeref, haysiyet, onur izzetini ondan kaldırmıştır kardeşler. Ama fakirliği gitmiştir. Ama bizim burada zikrettiğimiz kardeşler manevi fakirlik. Yani maddi fakirlikten örnek verdi ki manevi fakirliği yakalayalım. Kur zaman sürecince Rahman'a öyle bir yönelmiştir ki farkında olmadan hıçkıra hıçkıra dua etmeye başlamıştır. Ama kendisi bile bu hacetinin bu makamının farkında değildir. Öyle bir hale yükselir ki diyor hadis eli, bu duasında Allah azze ve celle'nin ona yazdığı makama yetişir. Sığınmayla, duayla yalvarmayla, yaklaşmayla öyle bir has, öyle bir tat, öyle bir lezzet okulda meydana gelir ki belki o ana kadar hiçbir ibadetten o denli bir lezzet, şevk, has duymamıştı. Hz. İbrahim aleyhisselam ateşe atılırken ateş bahçesinde de yaptığı duayı aynı böyle zikreder. Çünkü hakikaten Paça sıkıştığı zaman kardeşlerim, tutuştuğu zaman Rahman'a sığınmanın tadı çok başka. Yani tok bir insanın Rabbinden yardım istemesiyle gerçekten aç bir insanın yardım istemesi çok farklıdır. Allah Azze ve Celle bu kulun duasını kabul eder. Ama o kul öyle bir makama yetişmiştir ki o dua esnasında o hal içerisinde ihtiyacını dahi unutur. Hıçkır dua ettiğinden dolayı, o muhabbetten dolayı o namazdaki, o duadaki şevkinden dolayı ne istediğini dahi unutur ve duasını bitirdikten sonra kardeşler, kıza bir zaman sonra da duasına da anında hiç ummadığı yerden bir icabet olur. İşte bu kulun Rabbi ile arasındaki bağlantıdır kardeşler. Hz. Musa aleyhisselam medyana çıktığı zaman öyle diyor. Kardeşler neden? Cehennemin çoğunu kadınlar ve zenginler neden cennetin çoğunu fakirler dolduracak hiç düşündük mü? Vallahi yoklukta Allah'a kulluk etmek çok lezzetli de ondan. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle buyuruyor. Ne zaman bir şehre bir peygamber gönderirsek özellikle o şehrin ileri gelen zenginleri o peygamberleri tekzip etti, tuğyan etti ve alayı aldı, hakir gördü. Şimdi Allah Azze ve Celle onlara dünyalık olarak vermiş oldukları mallarından dolayı ekonomik güçlerinden dolayı, kendilerini Allah'a muhtaç görmediklerinden dolayı sadece fakirlerin Allah'a kulluk edebileceklerini düşündüklerinden dolayı onlar kendilerini Allah'a muhtaç saymamışlardı arkadaşlar. Hatta bu konu zaman zaman bazı ortamlarda dile geliyor. Şu anda bazı kesimler neden sıkıntıya düşüyor? Eskiden Allah'a kulluk sadece fakirlerin maddi olarak yaptığı bir ibadet tarzıydı. O yüzden bazı çalışma ortamlarında baş ölçüsü sadece en düşük kademede olan kişiye reva görülürdü. Diğerlerini ise uygun görülmezdi. Çünkü İslamiyet o şekilde tanınmak ve hatırlanmak istenirdi. Ama ne zaman ki Türkiye'de de tarihte geçmiş dönemlerde de böyle Allah'a kulluk ekonomi olarak güçlü insanların maddi manevi olarak eline geçmeye başladı zaman işte o şehrin zenginleri sıkıntıya düşmeye başladılar. Aynı buna en büyük örneği kimden verebiliriz? Kardeşler, Ashab-ı verebiliriz. Asabi ı Kef bir topluluktu. Dakyanus'un, danışmanı, damadı ve müşaviriydi. Çok zengindi. O şehirde özellikle Hz. İsa'nın dinlemesi bulan insanlar fakirliklerinden dolayı dünya hayatını asure bir şekilde yaşayamadıkları için bari öbür tarafı kurtaralım diye Allah'a kulluğa yönelmişlerdi. Ama sarayın içindeki insanların, etkin konundaki insanların Hazreti İsa'nın dinine girmeye başlamasıyla o şehirdeki birçok fakir olan insanın kalplerinin de kuvvetlenmesine ve birçok ekonomi durumu iyi olan insanın da İslam'a girmesine sebep ve vesile teşkil etme kardeşler. Şu anda biz kendi nefsimizde duran düşünelim. Bundan birkaç sene, 30-40 sene önce 25-30 sene önce hakikaten kulluk yapan insanların fakir olduğu aklımıza gelirdi. Ama şu anda camilerde hakikaten görüyoruz. Çok çok ekonomi durumu iyi. Yüksek mevkide olan insanların bir belediye başkanını bir karışımız anlatıyor kardeşler. Yani halkın içinde bir belediye başkanı Rahman olan Allah azamın önünde eğildi diyor. Çok acayip bir şefti verdi bana diyor. Hazirdi. Yani bir ülkenin, bir şehrin belediye başkanı eğiliyor. Ama eskiden sadece fakirler eğilirdi. Karışlar. Rabbimiz çok zengindir, çok büyüktür. Esas marifet fakirlikte kulluk yapmak değil. Dünyalık olarak Allah'a ihtiyaç sahibi ihtiyaçlarımızın maddeyle giderebildiğimiz anda Esas marifet, esas güç bize bu maddeyi veren Allah'tır. Verdiği gibi almaya da gücü yeter. Bu korkuyla mal sahibi Allah'tır düşüncesiyle esas marifet karışır kulluk yapmaktır. Yoksa fakirken kulluğu zaten cennetin çoğunu fakirler dolduracak. Bu zaten büyük bir kesimin yaptığı iştir. O yüzden Rabbim bizleri tek olmayı nasip etsin. Hangi konuda karışır? Zenginlikte, fakirlikte, bekarlıkta, evlilikte. Gençlikte, ihtiyalıkta, Moralimizin ve imanımızın inyanında sıkıntı anında. imtihanlarımızın olmadığı ve imtihanların en ağır geldiği anlarda bile Rabbim ayaklarımızı sabit tutsun, kaydırmasın ve dünümüzüyle, bugünümüzüyle ve yarımızı da bütünleştirdiği şekilde Rahman olan Allah Azze Celle'ye kulluk etmemizi karışır. Rabbim nasip etsin. <Gülüyor> Hazreti Peygamber s.a. bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Allah'ın yüzden bir eksik 99 ismi vardır. Kim onları sayarsa öğrenip bellerse karışır. Cennete girer. İşte vitir de tektir ve Allah da tek sever kardeşler. Allah'tan başka ezeli öncesi olan başka hiçbir varlık olmadığına göre onun dışında tapılacak ve ibadet edecek başka hiçbir varlık da kardeşler yoktur. Eğer onun dışında başka ilaha tapılırsa işte bu ilahın var olduğunu kabul etmeyi zorunlu kılar ki oysa Allah tektir ve ondan başka dayanak da yoktur. O yüzden ilim şöyle bir bak başlığı atmış kardeşler. Kulun Allah'ın birliğini şahitlik yapması. O yüzden dışarıdan Müslüman olmayan bir insanın ilk İslam'a girmek istediği zaman ben Müslüman olmak istiyorum dediğinde ne yapmam gerekiyor? O kişi yükünce kelime şahadet getirmesi istenir. İşte Allah Azze ve Celle da şahitlik etmesini murat etmiştir kardeşler. Allah'ın birliğini teklemesini kulun yapması gerekiyor. Tevhid Allah'ın bir ve tek olduğuna inanmaktır. Buna göre Allah mutlak yaratıcıdır. Dilediği bütün şeyleri yapmaya da kardeşler kadirdir. Mutlak uygulama gücüne sahiptir. Bütün varlıkları var eden Allah'tır. Devam ettirmesini sağlayan Allah'tır. Bütün varlıkların varlığı da yalnız da yalnız karışar. Allah'a bağlıdır. Onun hükmü bütün varlıklar üzerinde karışar. Geçerlidir. Ezeli ilmiyle bellediği ve kalemini yazdığı bir süre sonunda bütün varlıklar da "Qaloo innallahi wa inna Bütün varlıklarda karışar. Allah'a dönecektir. Emretleme yasaklama yetkisi yalnız ona aittir. Allah dilediği kuluna mükafat dilediğine de karışar. Ceza verecektir. Kimseye de zerre-i haksızlık etmeyecektir. Kulun Allah'ın bir olduğuna, mutlak ve tek yaratıcı olduğuna, dilediği her şeyi yapmaya kadir olduğuna, takdir ettiği her şeyin zamanı geldiğinde, gerçekleşeceğine müşahede ettiği zaman, işte o zaman gerçek manasıyla kul, kulunun hazına, tadına ve şevkine varacaktır. Hazır olduğu zaman Allah Azze ve Celle, kuluna hak ettiği ve layık olduğu makamı ve mevkiyi verecektir. Çünkü hazır olmadan, bizim Anadolu kültüründe bir söz var, vakti gelmeden öten horozun başına yaparlar? Keserler kardeşler. Olgunlaşmamış meyve yediğimiz zaman ağzımızın tadı nasıl olur? Buruşur değil mi kardeşler? Bütün sistemde böyledir kardeşler. Kur'un emretme ve yasaklama ödüllendirme ve cezalandırma yetkisinin yalnız da yalnız Allah'a ait olduğunu müşahede etmesi, onun Allah'a hant ve şükür etme makamına yükselmesine vesiledir kardeşler. Böylece Allah'a doğru yaptığı yolculukta hem Rabbinin mutlak üstünlüğünü, derin gücünü, hikmetini Mükemmel gücünü, ezeli ilimini ve büyük ihsanını müşahede eder de hem de kusurunun kendisinde olduğunu görerek hatalarını düzeltmek için gayret eder. O yüzden Şeyh Hulusi'nin talebesi İbn-i Kayyum'a sorarlar. Kulluk nedir? El cevap. Gece sabah kadar duasında şunu yapıyormuş. Allah sallallahu aleyhi buyuruyor ki kim şu dua yaparsa sadece hayatta kalmasıdır cennete girmesine engel. Allah beni sen yarattın. Sen benim Rabbimsin. Ben ise senin kulunum. Ben gücüm yettiğince senin ahdin ve vaadin üzerindeyim. Üzerimdeki nimetlerini ve günahlarımı sana itiraf ederim. Bizim kulumuz sadece burası. Üzerimdeki nimetlerini ve günahlarımı sana itiraf ederim. Devam edelim. Allah'ım beni bağışla. Şu günahları bağışlayacak ancak sensin. Bana merhamet et. Ey merhametlerin en meramaz. Bu alime din nedir diye sorulduğunda şu cevap veriyormuş kardeşlerim. Ve salih insanların yaptığı ibadette Gece dualarında da Bunu yaparlar diye de söylüyor Ya Rabbi ben Senin üzerimdeki nimetlerini Ve günahlarımı itiraf ediyorum Kulluk bu kardeşler Şimdi herkes kendi nefsinde dursun tefekkür Hakikaten bütün nimetlerin Allah'tan olduğunun farkında olan kibire Kapılır mı kardeşler Ekonomi durumu Fiziki durumu, ırk durumu Kendisinden farklı durumda olan bir insanı Hakir görür mü kardeşler Allah Resulü selam. Olay kendisinin intikal etmeden önce Ebu Zer radıyallan Bilal Habeşiye aralarındaki bir husumetten dolayı bir takıntından dolayı öfkelenir, ağzından kaçırır. Kara kadının karı olur ver. Bilal Habeşi çok mağsızlanır, çok üzülür. Peygamberin müezzinidir. Ama sonuçta o da beşerdir. Üzülür. Gider peygambere şikayet eder. Ey Allah'ın peygamberi. <gülüyor> Ebuzer bana bunu söyledi. İkisi de peygamberin sahabesi kardeşler. Allah Resulü tabii ki adaletle hükmeder. Ebuzeri çağıtır. Ebuzer gelir. Sana bu şekilde kardeşini bu ithamda bulunmaya sevk ederim. Ebuzer o kadar ezilir, o kadar üzülür ki kafasını yere koyar kardeşler. Ve Bilal'a der ki bas geç. Hatasını anlamıştır Ebuzer ve Subhanallah Bilal Habeşi Ebu Zeyri yerden kaldırır ve başını öper kucaklar bu başlar secde diyor. Basılmaya değil öpülmeye layıktır. Allah Resulü'nün ona nasihatine baktığımız zaman kardeşler sende hala cahiliyeden kalma kalıntılar var soyunla sopunla övünüyorsun der. Kardeşlerim inanın bu bir kaydedir hiçbir ırka mensup olan bir insan Aynı ırktaki kişiyi küçümsemez. Yani hiçbir zenci zence zenci demez. Hiçbir fakir fakire fakir demez. Çok özür diliyorum köpek bile köpeği ısırmaz. Peki bir insanın karşındaki bir insanı itham etmesindeki esas illet, esas hikmet nedir kardeşler? Sende hala cahiliye kalıntıları var. Çünkü sen soyunla, sopunla övünen bir kimsesin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada Ebu Zer'in kendisindeki bu arızanın esas sebebini söylemiştir. Yani bir insan karşıdakini küçük görüyorsa inanın kendisini büyük gördüğü içindir. Bilmiyorum inceliği yakalayabildiniz mi? Rabbim benden güzel bir anlatış siz kardeşlere de Rabbim güzel bir anlama kabiliyeti versin. Bir insan kardeşlerim bir insanı küçük görüyorsa her ne olaydan olursa olsun hangi konumda olursa olsun bir kimse bir kimseyi hakir görüyorsa küçük görüyorsa kendisindeki kibirden kaynaklanıyor kardeşlerim. O yüzden Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem kibirli kimse kendisine sorulduğu zaman Allah azze ve celle'nin hükmüne karşı gelmek ve yarattıkları hakir görmektir diyor. Ve yarattıkları ise hakir görmedeki esas hikmet kardeşler kendisini beğenmek, böbürlenmek ve kibirden kaynaklanmaktadır kardeşlerim. Şimdi dönelim bizim konumuzla alakalı bölüme. Alim gece sabaha kadar ne duaysını yapıyormuş? Ya Rabbi Üzerimdeki nimetlerini sana itiraf ediyorum. Ne demek itiraf etmek kardeşlerim? Bir insan neden kibirlenir biliyor musunuz kardeşler? O ilmi kendisi kendi gücüyle elde ettiğini zannettiğinden dolayı kibirlenir. O gücü kendinden kaynaklandığını bildiğinden dolayı kibirlenir. Ekonomi güce sahipse, Ekonomi gücü olmayanları hakir görüyorsa, O ekonomi gücü elde etmeyi kendi gücüyle, kendi aklıyla, kendi bileğiyle başardığını zannettiğinden dolayı kendisini güçlü görür ve o durumda olmayanları da kardeşlerim hakir görür. Bir insan bedenin güçlü ise, bedenin güçlü olmayan bir insanı hakir görüyorsa, farklı ırkta olduğu için hakir görüyorsa, kendi ırkını güçlü, karşıdakini o yüzden hakir gördüğünden dolayı kardeşlerim hakir görür. Peki kardeşler, dönelim en başa. Alak sureti hepimizin bir başına dönüp bir bakalım. Allah Azze ve Celle ezelde vardı. Hiçbir şey yoktu. Şu anda yaradılan her şey Allah'ın yarattığı kul ve Allah'a kul olarak gelecekler. Allah Azze ve Celle hiçbir cana ve canlıya muhtaç olmadığı halde zulmederse ki haşa ve kella zulmü kendisine haram kılmış. Kimseye zulmetmiyor. Ama kullar ise yaratılmış oldukları halde ve hiçbir şeye muhtaç olmayan kudret 124 bin peygamber göndermiş, cehennemin varlığını haber vermiş, emrine karşı gelirse cehennemden tehdit ettiğini bildirmiş, kendisini hesaba çekecek güç olmadığı halde Allah azze ve celle vaadini yerine getiriyor, zulmetmiyor kullarına ama kullar ise La ilahe illa ente subhaneke inni kunti mine zalimin hem nefislerine hem de birbirlerine zulm ediyorlar kardeşler. Peki bu cesareti, bu gücü, bu kuvveti ve bu kudreti nereden alıyorlar? Allah Azze ve Celle güçlü olduğu halde bunu yapmıyor. Ki hadisleri diyor ki Allah gökten taş yağdırsa diyor zulmetmiş olmaz. Ama insanlar ise birbirlerine zulm ediyorlar, birbirlerini hakir görüyorlar ve birbirlerini küçümsüyorlar. O yüzden insanda bu duygular meydana gelirse ilk kardeşlerim yaratıldığı nesneye bir baksın. Yarından Rabbimiz buyuruyor ki, o, hakir görülen bir sudan yaratıldı. Hakir görülen bir su. İkra bismi rabbikellezi halak. Alak deniyor. embriyo deniyor. Yani yapışkan bir rahim yerindeki bir ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi, Subhanallah. Erkeğin bel kemiğinden ya Tahrim ya da Talak suresinde olsa gerek, kadının da göğüs boşluğundan. Atılan bir atınlık sudan değil midir? Kadın erkeğin çiftleşmesiyle yaradan Rabbis 40 günde 80 günde 120 günde bir parçacık et haline gelince Allah azze ve Celle melek gönderiyor. Kulunun rızkını, ecelini, sahit ve şaki olduğunu yazıyor. Bu kul kendisi hiçbir şey değilken anne rahminde yaradan tarafından ile beraber besleniyor, güçleniyor, kuvvetleniyor dünyaya geliyor, annenin göğsündeki sütten besleniyor süt kesiliyor, topraktan besleniyor ayağa kalkıyor ondan sonra peygamberin önüne geçiyor, şu kemikleri kim diriltecek diyor Rabbimiz ise kardeşler meydan okuyor önce kim yarattıysa tekrar o, karışır, dirilme hemen hemen her zaman insanın kafasını kurcalayan bir şeydir bazen insan en sevdiği, samimi olduğu arkadaşıyla dahi bunu konuşmaya çekinir Bazen böyle bir vesile geldiği zaman dönelim kendimize diyelim. Bizi kim yarattı? Nasıl bu hale geldik? Eğer insanın yaratılma hali karışer kendindense, herkes fiziğini teninin, ekonomi gücünün daha farklı olmasını ister. Göz renginden tut da, fiziğinden tut da, ekonomi olarak zengin bir ailede gelmek ister. Ama Yaradan Rabbimiz bunu hiçbir kula danışmadığı gibi, hiçbir kula da bırakmamış, herkese farklı farklı suretler, ebatlar, boylar vermiş, ve herkese de kendisini de alıştırmış, kabullendirmiş. Kullar öyle bir hale gelmişler ki, ki alınca, Bilal-ı Habeş'ten örnek verdik. Yani Bilal-ı Habeş'i o kadar o suretini benimsemiş, o kadar kabullenmiş ki, kendisini itham edeni bile gidip şikayet edebilmiş. Rabbimiz ne kadar büyük, görüyor musun kardeşler? Yani bizim, bize bir şu suret modelini biz kabullenmişiz. Hangisi tipte olursak olalım, hangi modelde olursak olalım, dışarıdaki insanlar bizi hakir görse dahi, biz tepki gösterecek konumda bile, bu halimizi kabullenmiş ve bunun müdafasını bile karıştırarak girişmişiz. O yüzden Yaradan Rabbimiz hakikaten o kadar büyük ki herkese farklı bir yaratılış vermiş, herkese de yaratılışını beğendirmiş ve kabullendirmiş ve koruma özelliği de vermiştir. İşte bu Allah'ın bir oluşunun, tek oluşunun ayrılmaz bütünlüğünün sıfatlarında kendisine hayız oluşunun bir delilidir kardeşlerim. Başka bir ilah olsaydı kardeşler Ömer'e derdi ki erkek değil bayan olsun. Boyu şöyle değil böyle olsun. Şu ırkta değil bu ırkta olsun. Nineye soruyorlar. Köylü. İki tane ilahın bir tek ilah olduğunu nasıl anlıyorsun? Yıllarca bizim köyde diyor, bir muhtar vardı diyor. Tek başına diyor, her bir muhtarlık seçimi yapınca tek başına geliyordu. Ne zaman diyor bir tane daha aday çıktı oraya diyor köy birbirine karıştı. İşte iki tane de ilah olsa diyor dünyada birbirine karıştı. O yüzden karışar, Allah birdir. Ve bu bir tek mabuda kul olmak onun rızası dairesinde hayat yaşamak gerekiyor kardeşler. Peygamberlerden misal verecek olursak işte bu, ubudiyetin makamına çıkarılacak başarılı kılınmış, yardım edilmiş lütuf ve insanda bulunmuş bir kuldur. Böyle bir kul için başarı garantilenmiştir. Tüm peygamberler ve nebiler bu sınıftadır. Yani gücü, kudreti ve kuvveti Allah'tan bilirler. Canları pahasına Allah'ın kendilerine vermiş olduğu misyonla daveti yerlerine getirirler. Ki kısa'yı Zekeriya aleyhisselam ile Yahya aleyhisselamı şehit ettiler. Onlar ise davetlerinde yaşadıkları sürece bir an bile yan çizip geri dönmeler. Şimdi onlar şuna yakinen iman Hayatları ve ölümleri yalnız ve yalnız Allah'ın elinde. Ve insanın atası Adem peygamber Rabbimiz hatayı işlediği zaman dedi ki biz nefsimize zulmettik. Eğer sen bizi bağışlamazsan ebedi hüsrana uğrayanlarda olacağız. Allah'ım sen bizi bağışla. Nuh peygamber de dedi ki Rabbim bilgim olmayan bir şey senden istediğinden dolayı ya Rabbim senden mahvilet diliyorum. Allah'ım beni bağışla. Yunus Aleyhisselam'ın kısasını bilirsiniz. Balinanın karnına düştüğü zaman aynı dua yaptı. Ey Rabbim, ben nefsime zulmettim. Sen beni bağışla. Eğer sen beni bağışlamaz ve esirgemezsen, ebedi hüsrana uğrayanlardan olacağım. Bütün peygamberlerin kısalarına bakın kardeşler. Onlar hayatları süresince kardeşler, Rablerinin kendilerine verdik olup, vermiş oldukları nimetleri hatırlamış ve bir anda vermeye gücü olduğunu da iman etmiş ve onların dillerinden dökülen Ya Rabbi, Üzerimdeki nimetlerini ve günahlarımız sana itiraf ederim söz olmuştur. Çevresindeki insanlar onlara övgü dolu sözler serdittiklerinde ise onlar yine bunları söylemişlerdir kardeşlerim. Ve gerçekten de övülmeye layık insanlar da bunlardır. Çünkü onlar çövür açmışlardır. Hz. İbrahim Aleyhisselam Ya Rabbim hanımı ve çocuğu çöle bırakıp döndüğünde Allah'ım burayı emin bir belde kıl. Buradan bereketli rızıklar ihsan ettir ve gelecek olan insanları da bunları ılımlandır ve sevdir. Ve ya Rabbim, beni ve zürriyetimi yaşadığım sürece puta tapanlardan etme. Kardeşler bir peygamberin duası bu. Dünya hayatında mesleğe vakıf olan bir insan, kendi neslinin, ailesinin ve çoluğu çocuğunun ve sevdiklerinin yaşadığı sürece şirk etmemesi, puta tapmaması, nefsinin uymaması, hiçbir şeyi Allah'a denk tutmaması için peygamberler dahi dua etmiştir kardeşler. Ki Hz. Musa da şu sözüyle Rabbinden bağışlama dilemiştir. Rabbim, Şimdi içimizdeki beyinsizler yüzünden bize azap mı edeceksin? Allah'ım biz nefsimize ettik Sen bizi bağışla. Onunla dilediğini saptırır, dilediğini hidayet erdirirsin. Senin nimete kalk ettini kimse saptıramaz. Saptırdığında kimse hidayet ediremez. Subhanallah ve <gülüyor> bihamd-i subhanalazim. Hz. Musa başına gelen bu durumu Allah'ın bir sınaması olduğunu bilmiş ve yine denemeyi fark ederek Rabbinden bağış ve mağfiret dilemiştir kardeşler. Hz. Peygamber Büyük istifa olarak tanımladığı duasında ise kusurlu kuldu olduğunu az da zikrettiğimiz gibi zikretmiştir. Allah'ın her türlü kusurdan uzak olduğunu vurgulamış ve şöyle buyurmuştur. Ey Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Ben nefsime zulmettim. Sen beni bağışla. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: Kim bir duayı okursa iştenlikle ve inanarak kardeşler. Sabah akşam düzenli okursa o hal üzerinde sabah ve akşam süresince ölürse diyor cennete girer. Subhanallah ve bihamdihi Subhanallah lazım. Ve bunu inanarak bilinçli bir şekilde okursa yaşadığı sürece zenginliğinde ve fakirliğinde sapmaya, yaplanmaya girişmez. Ayakları ve kalbi Allah'ın dinindeki istikametten ayrılmaz. Kibre kapılmaz. Hangi durumda olursa olsun nimeti Rabbi tarafından verildiğini ve almaya da gücü yettiğini bilir. <gülüyor> ümit ve korku arası olur. Kullarla dengeli bir şekilde hayatını tanzim edip yaşamaya başlar kardeşler. Ki Yüce Allah şöyle buyuruyor. Eğer her ikisinde de gökte ve yerde Allah'ın dışında başka ilahlar olsaydı hiç tartışması ikisinde de bozulup giderdi. Arşın Rab'bu olan Allah onların nitelendikleri şeylerden çok çok uzaktır ve çok çok yücedir. Göklere ve yeri ve varlıkları ayakta tutan onların var olmasını ve varlıklarının devam etmesini sağlayan gerçekte karışlar Bir tek ilahtır. O gerçek ilah olarak kabul edilmelidir. Göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahların bulunduğu iddia edilirse de bu ilahların gerçek ilaha Denk hiçbir sıfatları Kardeşlerim yoktur Çünkü ayet-i kerimede Allah Hazreti Cennet'in de buyurduğu gibi Hak geldi batıl zahir oldu. Biz hakkı batın üzerine fırlatırız O da onu ufak eder Ama hak taraftarları Gerçek güçlerini haktan alıyorlarsa Bu böylerdir kardeşler Maddelerinden ve güçlerinden Değil Kısaları bilirsiniz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanındaki sahabelerin sayısı az Onların sayısı az olduğu için karşıdaki düşman toplumun sayısını güçlü gördüklerinden dolayı çok ihlaslı ve içtenlikle dua ediyorlar. allah Azze ve Celle sema kapılarını açıyor. 5000 bin tane melek ordusunu indiriyor. Ama öyle bir döneme geliyorlar ki 10.000 bin sayıları karşı taraftaki düşman toplumun sayısı az. Bu defa ekonomi güçlerine güveniyorlar kardeşlerim. Ve duayı tevekkülü bırakıyorlar. allah Azze ve Celle onlara savaşın ve zaferin vaadini bildirdiği halde savaş ileriki tarihe erteleniyor ve savaşı kaybediyorlar. Ve Rabbimiz buyuruyor. Onlar sorduklarında peygambere. Allah-u Celle onlara peygamberin dille cevap veriyor. Siz çokluğunuza güvendiniz. Allah'a duayı ve tebekkülü bıraktınız. O yüzden savaşı kaybettiniz. Fıkıh sünnede geliyor arkadaşlar. Hazreti Ömer komutana mektup yazıyor. Siz sayınız düşmandan az. Ben düşmanın sayısının çokluğundan dolayı korkmuyorum. İçinizdeki günahkarlarla düşman toplumdaki günahlar aynı eşit olsa Allah size niye yardım etsin? yani halifeye mektup gönderiyor İçimizdeki ins insanlar istifar etsin tövbe etsin ve günahları terk etsin çünkü kardeşler Allah'tan gelen yardımın kesilmesine tek engel bizim mevcut kardeşler günahlarımızdır. Rabbimiz olan bağlantımızdır. Bütün güç ve kuvvet kardeşler yalnız da yalnız Allah'ın elindedir ve şuna da iman eden kardeşler bütün yardımlar var ya Rabbimiz olan bağlantı hesabında bize geliyor. Rabbimiz olan bağlantımız kesilmeye başlandığı andan itibaren kendi nefsimize çelişkiye düşeriz maddeyi elde ettiğimiz zaman kibirli kendini beğenmiş ukala küstah, maddeyi kaybettiği zaman da çok özür solucan gibi solucanı görmüşsünüzdür yerden ezik büzük böyle bir zarar göme başlarsan hemen bir taşın altına girip saklanmaya çalışan hakim duruma düşer duruma gelir insanlık maddeyi kendinden bilirsek kibirlenip madde gitmeye başlayın ya da Ebu Sufyan'ın dediği gibi şerefim develerimiz sırtında o yüzden mümin bu duasını istikrarlı ve düzenli bir şekilde yapmaya başladığı zaman kardeşlerim vasat bir şekilde hayatını yaşar. Herkesle diyalog dengeli bir şekilde devam eder. Kulun bir tek ilaha ibadet etme ihtiyacı peki nedendir? Yukarıda az önce vermiş olduğunuz peygamberlerin kıssalarında da gördüğümüz gibi bir ki kulun eşi ve ortağı olmayan bir tek ilaha ibadet etmeye duyduğu ihtiyaç bedenin ruha, gözün ışığa duyduğu ihtiyaçtan kardeşlerim daha fazladır. Bedenin ruha gözün şu ışığa duyduğu ihtiyaçtan daha fazladır. Bir tek ilaha muhtaç olma ihtiyacı kardeşlerim. Bu kalbin ve ruhun Allah'ın zikrine muhtaç olma ihtiyacın bundan daha fazladır kardeşler. Bu yüzden kul sevgide, korkuda, ümütte ve tevekkülde, amelde, yeminde, adakta, itaatte ihtiyaçlarını iletmede, saygı duymada ve yüceltmede, secde etmede ve kendisine yaklaşmada Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamalıdır. Kulun gerçeği bedeni ve ruhu Bedeni değil, karışer. Ruhu ve kalbidir. Ruh ve kalp ise kendisinden başka ilah olmayan, gerçek mabuda, gerçek anlamıyla yönelmediği sürece de buradaki sıkıntılar, fırtınalar, üzüntüler bitmeyecek ve mümin ve Müslüman ve dünyadaki bütün insanlar da aynı olayın içinde kurtuluşu hep bir yerlerde aramaya başlayacaktır. Gerçekten sükunete varmadığı sürece bu huzuru, mutluluğu muhakkak bir yerde arayacaktır. Allah'ın adını alıp zikretmedikçe Yalnız onu sevip ibadet etmedikçe ve hoşnutluğunu kazanmaya çalışmadıkça mutlu ve huzurlu olması da kardeşlerim mümkün olmayacaktır. Çünkü ayet-i kerime'de de Allah Azze ve Celle'nin de buyurduğu gibi kim Allah'a ve peygambere itaat ederse işte biz onlara dünyada mutlu bir hayat yaşatacağız. Ayet-i kerime'yi de hadis ehli tefsir ettiğinde de buyuruyor ki gerçek mutluluk ve huzur kişinin peygambere bağlılığı mesabesindedir. Sünnetini yaşadığı orandadır. Rabbini zikrettiği orandadır kardeşler. Çünkü bu zevk ve lezzetler da dünyadakiler. Sonsuza kadar devam etme imkanı da yoktur. İnsan belli bir süre bunlardan yaralandıktan sonra hayatı son bulur. O yüzden Hazreti İbrahim Aleyhisselam öyle diyor. Güneşe ve aya baktıktan sonra sönnenleri de sevmem, vatanları sevmem. Benim bağlanacağım diyor ezeli ve ebedi olması lazım. Siz bunu toplumda bile duymuşsunuzdur. Hangi dala elimi attıysam o dal kırıldı. Kime dostum dediysem düşman kesildi. Karışar bu sünnetullah'tır da. O yüzden Peygamber s.a.v bu yönü bir rivayeti de vardır. Peygamber s.a.v'in ablâ denen bir devesi var. Bütün yarışları kazanır. Sahabenin dilinde de yenilmez ismini alır. Ama karışır. Yenilmez ismi, övgü sadece Allah'a ait bir sıfattır. Allah'a bu övgüden dolayı kıskanır. Peygamber s.a.v devesi bir yarışa girdiğinde en son yarışı kaybeder. Ve peygamberin dilinden hak olan söz duyulur övgüde aşırı giden kul üzerine Allah tarafından yenilgi halktır. Kardeşler bizler güzellikleri, iyilikleri, lütufları, yardımları eğer Allah'tan gayrısından bilirsek hadis elinde dediği gibi dün övdüğümüzü bugün yerilmiş halde görür. Dün öven bizler bugün onu yemeye de başlarız. Unutmayalım ki bütün ümmetler bize sadece sadece aziz ve celan kardeşler Allah tarafından geliyor. O gönderiyor. Ama zaman zaman derslerle zikrettiğimiz gibi insan Allah'a neden muhabbet beslemez? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hediyeleşin sevgiyi artırır. İnsanın kalbi dünya malına, dünya matanına karışır, bağlıdır. Ayet-i kerimede de buyurduğu gibi mala olan sevgisine rağmen Allah yolunda infak edenler. Mal sevgisi neymiş insanların kalbinde? Varmış. Bir yeri varmış. Olduğu için infak edilmesi isteniyor. Gerçek manada imanı da Sevdiği şeylerden Allah yolunda infak edenleri Allah-u Teala veriyor. Bizim konumuzla alakalı bölümüne gelelim. Burada bir kişi gerçekten sevdiği şeyi feda etmeye başladığı zaman Allah Azze ve Celle kalbinin ta derinliklerinde ne yapıyor? Ona imanın tadını ve lezzetini tattırıyor. Hz. İbrahim Aleyhisselam'dan biz bunu net bir şekilde görüyoruz. Allah Azze ve Celle önce en sevdiği İbrahim Aleyhisselam'a ki dostum diye hitap etmiş. Yıllarca evlat vermiyor, evlat özlemi içine koyuyor. Yıllar sonra evlat veriyor, evlat sevgisini kalbine koyuyor. Ondan sonra en sevdiğini Allah'ın yoluna feda ettiriyor. Sonra Hz. İbrahim Aleyhisselam İsmail Aleyhisselam büyüme çağına gelince <gülüyor> yavrum ben rüyamda senin boğaz adımı görüyorum. Bak ne dersin diyor. Baba da peygamber, evlat da peygamber. <gülüyor> en sevdiğini feda etmek çok zordur kardeşler ama en sevdiğinin uğru uğrundaysa en sevdiğinin uğrundaysa ve gerçekten bu kişiyle imanı tadını almışsa ve bütün güç ve kudretin onun elinde mal ve mülk sahibi olduğuna tam manasıyla ile itikat etmişse vermeye kadir olan aldığı gibi tekrar öldüğünden sonra delirtmeye kadir olduğunu iman edin. Ey baba diyor beni sabredenlerden bulacaksın. Sana emredilerini yap. Bıçak normalde keser ama kesmiyor kardeşler kesmiyor. Taşa vuruyor, kesiliyor. Boğazlamaya kalkıyor, kesmiyor. Allah-u aziz Celle İbrahim Aleyhisselam'ı diyor bir takım kelimelerle sınadık. O da dedi ki ben alemlerin Rabbinden Allah'a teslim oldum boyun eğdim. İslam'ın manası zaten bu kardeşler. İmanın manası bu zaten. Teslim olmak. Bir insana silahlan genelde görmüşsünüzdür, televizyonlar seyredenler, birler. Adam silahla gider arkadan yakalar, eller yukarı. İşte İslam'ın manası bu karışar adama otur dersen oturur. Kalk dersen kalkar. Silah kimdeyse onun sözü geçer. Peki biz Allah'a ne kadar teslimiz kardeşler? Ama peygamberlere baktığımız zaman Allah'tan gelen emri kayısı ve şarjı yerine getirmişler. Hz. İbrahim Aleyhisselam İsmail Aleyhisselam'a yine gençlik devresinde Rabbiniz şu beldeye evini inşa etmemizi murad ediyor. Ne dersin dediğinde ey babacım diyor. <gülüyor> Rabbinizin emrini yerine getirelim. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail Aleyhisselam'a beraber hep dualarına baktığımız zaman Ya Rabbi bizim zürriyetimizden öyle bir peygamber gönder ki kitabı hikmeti bölesin. O yüzden peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dualarına baktığımız zaman ben Atam İbrahim ve İsmail'in duası muştusuyum diyor. Rüyasıyım diyor. O yüzden bütün peygamberlere bakalım kardeşler bizler için gerçekten örnektir. Ama insan yakin bir şekilde Allah'a gerçek manada yakini yakarıyamadığı zaman her zaman basit bir örnektir ama veriyoruz ya elma ağacı elmayı veriyor zannediyor avam tabaka. Ama havas yakin el insanlar ise elmayı yaratan Allah'tır. İlah ağaç değil diyor. O yüzden bıçak keser mi? tabiattı kanununa göre yaratılışına göre bıçak keser. Ama Allah'ın emrine göre kesmiyor kardeşler. Ateş yakar mı kardeşler? Ama Hazreti İbrahim'i yakmıyor kardeşler. Su buhar mı kardeşler? Normalde suyun içine alsan buhar Ama su dağlar gibi Hazreti Musa Aleyhisselam'ın asasının mucizesiyle Allah'ın izine boğmuyor. İşte bu Allah'ın izniyle inşallah bu derslerin esas kayası İslam, iman ve ihsan makamı. Yavaş yavaş yavaş yavaş Rabbim bizlerin hep bizi o makama çıkarsın inşallah. Bütün hayrın ve şerrin yalnız Allah'ın elinde olduğuna iman etmeye başladığı zaman bir kul kalmen de bunu hissettiği zaman kula virgül haline gelmekten vazgeçecek şu ve kıyamının secdesini sadece ve sadece ezi, ezilmeyi alemlerin Rabbine yapacaktır. Artık onun katındaki makamdan düşmekten korkacaktır. Bütün bu nimetleri veren olduğunu bildiğinden dolayı da elinden gitmesinden korkacaktır. <gülüyor> Çünkü artık yakinen iman etmiştir ki bütün hayırların sahibi odur. Almaya da gücü yeter. Kimsenin Allah Celle bu nimetleri benden alırken almaya da gücü yetmez. Bütün peygamberlerin biz kısalarında bunu net bir şekilde görüyoruz. Havimleri, peygamberleri tehdit ettikleri zaman eğer şu davetinizden vazgeçmezseniz size tehdit edici uyarılar, azaplar gelir dediğinde, onlar da hep şu sözü söylemişlerdir. Allah'tan bir azap gelirse peki hanginiz koruyacak bunu? Gerçek manadaki kardeşlerim korku bu. Oysa dünya hayatındaki korkulara baktığımız zaman insan gerçek manada mabudundan korkmazsa, sonsuz ebedi yaratmış olduğu cehennemden korkmazsa Allah azze ve celle Gerçek kahar sıfatından korkmadıklarından, yarattığı cehenneminden korkmadıklarından dolayı Allah Teala daha zelil, daha hakir bir hale düşürür ve kullar bu defa Allah'ın yarattığı her şeyden korkmaya başlarlar. Şeytan kulun sağından gider rızıkla korkutur. Solundan gider canıyla korkutur. Öbür tarafından gider malıyla korkutur. Öbürün tarafından gider cinlele korkutur. Ölür tarafından gider insanlarla hakir duruma düşeceğin, yan yatacak, bak, çamura batacak, işte rezil olacağın, muhtaç olacağın diye bir ömür Zengin de olsa, fakir de olsa korkular, endişelere, kaoslar bitmez arkadaşlar. <gülüyor> Ama gerçek manasıyla Allah'a teslim olan, Allah'a gönül veren, Allah'a boyun eğen, Allah'a dayanıp güvenen bir kul, varlığında ve yokluğunda, maz sahibi o olduğunu bildiğinden dolayı Allah'a teslim olur, Allah'a tevekkül eder, Allah'a yönelir ve Allah'tan ister kardeşlerim. Subhaneke <gülüyor> Allah'ıma vabihamdik, eşhedu anla ilahe ile ente, estağfurike ve dinlediğiniz için Allah razı olsun. Yani sohbetten öz olarak anlaşılması gereken kardeşlerim gerçek mabudumuzu tanımaya başladıktan sonra kulak kulluk ortadan kalkacak ve gerçek manasıyla kulluk Allah'a yapılacak.